Kursu başlıyor. Merhaba. Ben Mimar Sinan'dan Gizem. Ben Galatasaray'dan Senur. Ben de Marmara'dan Cansu. Bizler üniversitelerden öğrenciler olarak üniversitelerdeki, okullardaki, kampüs, yerleşkelerdeki olan biteni öğrencilerin gözünden aktarmak için bundan böyle her cuma 19-20 arası akşamları Nor Radyo'dayız. Mikrofon başında biz varız ama haber ağımız oldukça geniş ve bundan sonra da daha da genişlemesini umuyoruz. Kısaca aslında bu program hepimizin. Twitter, Facebook, MSN yayın boyunca kurulabilecek adresler. Twitter'da bal Facebook'ta ve no radyo adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da aynı adresler geçerli. Programımız genel olarak iki bölümden oluşacak. İlk bölümde üniversitelerden, kampüslerden, yerleşkelerden haberler. İkinci bölümde de her program için bir dosya konusu olacak. Bugünkü dosya konumuz ODTÜ ve sonrasında üniversitelerde oluşan hareketlilik. Haberlerle başlayalım o zaman. Hı hı. Marmara'da ne var ne yapacaksın? Valla Marmara'da çok şey var senin Nuriye. Aslında üniversite genelinde şöyle bir durum var. Şimdi biz üniversite yemekhanelerinde eskiden böyle önümüzde sepetlerle ekmekler oluyordu. İşte masamızda sürahiyle suyumuz oluyordu. Sonra bir baktık ki bize böyle sadece bir parça ekmek böyle bir bardak sunun verildiği ve sadece hani birer tane verildiği bir hal almış bu. Ki yani düşünün ki e, üniversite yönetimi 17 trilyon trilyonluk bir yolsuzluk yapıyor. Fakat e, yemekhanelerde işte bir bardak su vererek, bir parça ekmek vererek tasarrufa gidiyor. Bu üniversite genelinde e, var olan bir durum yakın zamanda meydana çıktı. E, kampüs kampüs bakarsak iletişim fakültesinde şöyle bir sıkıntı var. Öğretim görevlileri birer birer ama arka arkaya. E, işte ayrılmaya başlamışlar ve hani bununla ilgili öğretim görevlilerine gerekçeleri sorulduğu zaman hepsinin gerekçeleri, işte durum böyle, böyle gerekti gibi ama net olmayan gerekçeler. Ama tabii bunun neden kaynaklandığını, nasıl olabildiğini hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. E, bunun dışında başka neler var diyeceğiz. Hı, şu tasarrufla alakalı bir şey daha söyleyeyim. <gülüyor> Biliyoruz ki Marmara Üniversitesi'nde bir senedir kampüs kart uygulaması var ve bu kampüs kart uygulamasına dair Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünden bir öğretim görevlisi dava açtı ve hatta dava da kampüs kartla ilgili durdurma kararı çıkarttırdı. Ama Marmara Yönetimine dedi, hayır efendim biz bu kararı tanımıyoruz dedi ve bununla ilgili biz e, öğrenciler olarak dilekçeler verdik, dilekçelerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine size Marmara'dan bir başka haber daha verecek olursam bu arada o şeye girmeden bu kampüs kartla ilgili bir şey söyleyeceğim ben. İstanbul Üniversitesi'nde de şimdi geliyormuş kampüs kart. Hatta e, hani, kart okuyucular baya bir yerleşmiş durumda. E, Halkbank'ın kart okuyucuları hatta yanlış hatırlamıyorsam baya evet, üstünde evet. Halkbank logosu falan varmış diye duydum. Evet. Tabii canım kimliklerde falan zaten hani kimlikler ki e, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve okul çalışanlarının kurumsal kartları olmasına rağmen ve kurumsal kartlarda hiçbir reklam olmaması gerekmesine rağmen kimliklerde falan bile böyle Bankalı, bankaların reklamları. logoları var yani. Olabiliyor. Evet. ve böyle benim bildiğim kadarıyla dava açıldığında davadan olumlu sonuçlar alınabiliyor çünkü öğrencilerin bilgilerini hani öğrencileri hiçbir şekilde danışmadan sormadan izni almadan bankalara vermiş oluyorlar Kesinlikle. bu yüzden davalar da kazanılıyor bir de şöyle ama böyle bir durum var orada mesela Öğrenciye banka seçme şansı vermedikleri için bankalar ha, arasında evet. da orada başka Rekabet bir rekabetten <gülüyor> sebep de o davalar da düşüyormuş yani o da başka bir ilginç Doğrudur, nokta. Evet. Ya bir de muhtemelen zaten savunmada da çok sağlam gerekçeler sunamıyorlar çünkü bir görevliyle konuştuğumda bana hani bankayla anlaşma yapmalarının gerekçeleri olarak saçma sapan şeyler söyleyebiliyorum. Yani mesela işte ne dedi ee, işte üniversite yemekhanesinde gelip başkaları da yemek yiyordu da işte sizin hakkınızı yiyor larda da biz sizin hakkınızı yenmesin diye işte <gülüyor> e, bankayla anlaşmaya geçtik de böylece işte zaten çok da eleman çalıştırmamız gerekmiyor tasarruf da ediyoruz gibi gibi gibi şeyler söylediler. Ee, devam edeyim mi ben Marmara'dan? Daha çok mu var? Daha az ne kaldı, oluyor? Okulda kaldı Okulda ne oluyor öyle? Okulda neler neler oluyor Senur neler yani neler tuttum. oluyor? Ya bu bütünleme sınavları geldi işte daha yeni bir sene oldu geleli ama. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Final sonuçlarını açıklamadan hemen arkasına bütünleme sınavları koydular Marmara Üniversitesi'nde. Yani hocalara gidip hani hocam final sınavlarımızı açıklamadınız biz geçtik mi kaldık mı bilmiyoruz diye bir... E, itirazda bulunduğumuz zaman dönüp şu cevabı alabiliyoruz yani hani eğer kendinize güvenmiyorsanız bir daha bütünleme sınavına girin canım ne olacak gibi gibi bununla ilgili 25 Aralık'ta bir forum düzenlendi böyle bir skandal durumu söz konusu Marmara'da bir de bir de ne vardı Heh, yakın zamanda e, cumartesi gününe denk getirilen sevgili çok sayın başbakanımıza Fahri Doktor ünvanının verilmesi durumu var ee, Haydarpaşa kampüsünde oluyor bu olay ve üzerine e, öğrenci arkadaşlarımız protesto haline girişiyorlar ve her, her zaman olduğu gibi yine polis şiddeti, polis barikatı, polis gazı, biber gazı hani şu sağlığa çok faydalı olan biber gazı organik, ile karşılaşıyorlar organic. organik olan evet. Yani her zaman olduğu gibi diyoruz da komik bir istisnai söyleyeceğim. Tabii ki de aslında bu özünde bir istisna olmasa da şimdi ben bizim okuldan bir örnek vereceğim. Mimar Sinan'a da e, pek sevgili pek sayın başbakanımız Erdoğan geldiğinde e, hatta bizim rektörü, ya, rektörümüz Yaltın Karayağız Habertürk'te şunu da demişti. Bizim okulada başbakanımız geldi fakat hiçbir olay çıkmadı. Adeta aklı sıra öğrencisini överecesine fakat bizim başbakan nerede onun geldiğinden haberimiz bile yoktu. Yani o gün böcek ilaçlaması olacak deyip bizi okuldan bütün e, öğretim görevlilerini, çalışanları, öğrencileri apar topar çıkarttırıp meğersem sonra öğreniyormuşuz ki başbakan işte bakanlar da okula gelebiliyormuş böyle yollarla böyle sinsice taktiklerle bir ara biber gazı stokları bitmişti acaba sizin <gülüyor> rektörü geldiği döneme mi denk geldi acaba o yüzden mi temel o döneme denk gelmiştir İşte öyle bir durum var Marmara'da genel geçer böyle meseleler var yani geçmeyecek gelsin. gibi duruyor ama yani bakalım kolay gelsin başka ne var ne yok Mimar Sinan'da e, Fındık'ta da şöyle bir durum var. E, Maket Kırtasiye adında bizim okuldaki Süleyman abi var kırtasiyecimiz. Bu da zaten 26 senedir bizim okulda kırtasiyecilik yapan. Hatta bildiğim kadarıyla böyle üniversitelerde kırtasiyecilik dönemini başlatan da e, yer. işte Maket Kırtasiye. Süleyman abiye saygılar. <gülüyor> Fakat işte e, bizim yine pek sevgili pek saygılı rektörümüz Yalçın Karayağız ve yönetimi, rektör ve yönetimi Süleyman abiyi işten çıkartıyorlarmış. Son dönemlerde bildiğim kadarıyla hani böyle 10 metrekarelik bir odasından işte kırtasiyecilik faaliyetini yürütüyordu ama hani bu 10 metrekare için yaklaşık 1500-2000 lira kira veriyor diye biliyorum. Fakat böyle hani komik bir durum da var ki bir yandan e, kantin kat be kat daha büyük o kırtasiyeci Süleyman abinin odasına nazaran fakat Kant'in böyle bayağı komik bir rakam sanırım 300-500 lira gibi bir rakam kira veriyor. Yani onun yanında bayağı hem astronomik kalıyor Süleyman abinin ödediği fiyat hem de yani aslında gerekçesini de net olarak bilmiyoruz. Okuduğumuz haberlerde de göremedik. Alternatif olarak onun yerine ne koyacaklar kafalarında ne planlar var neden Süleyman abiyi rektör ve yönetime çıkartıyor bilmiyoruz. Bu da fındıktan bir haber ne var? Ee, Galatasaray var evet, mesela Galatasaray. yandı birazcık e, maalesef aslında Galatasaray'a dair söylenebilecek bir sürü şey var ama en başta herkes okulun tamamının yandığına dair bir izlenime sahipti okulda sadece bir bina yandı o binada da bir amfi vardı onun dışında dekanlıklar çeşitli bilmem ne başkanlıkları ve hocaların odaları vardı ve bina yandı birazcık birazcık e, evet. Aslında binanın yanmasının yandığı zaman böyle sabatoj ihtimalleri falan üstünde konuşuluyordu ama alakası yok. Tamamen ihmalkarlık ve aslında dikkatsizlik bir taraftan yangının sebebi. Ee, kablolar bizim okulu da yaktılar. Başka bir sürü binayı yaktıkları gibi. Yanda bir tükül oldu. Sonrasında da işte şu anda okulda bir ofis krizi yaşanıyor doğal olarak. Yani Butik Üniversitemizin küçücük olan kampüsünde o da krizi zaten olan bir şeydi. Şu anda da devam ediyor. Ama bir şekilde... E çeşitli tartışmalar, bir şeyler sonucunda dekanlıklar ve genel sekreterlikler düzeyinde o problem çözülmeye çalışılıyor bildiğim kadarıyla. şeyi soracağım ben e, yani bildiğim kadarıyla doğru mu yanlış mı bilmiyorum da tabi hani dekanları o da ayarlanmış fakat asistanlara yokmuş gibi bir şey duymuştum ama o yani hukuktan mı ibaret yoksa Galatasaray'ın genelinde mi bu durum var? Ya o daha çok hukuka hukuk bölümüne ait bir şey aslında Hı, bir diğer daha. yani diğer tarafta. Pek sorun yok böyle öğrenci kulüplerine birkaç oda verilmişti onlar hocaların odası oldu Eski, şu anda kapalı olan eskiden yurt olan odalar ofise çevrildi falan okulun her tarafı şu anda kullanıma açık gerçekten <gülüyor> küçücük olan okulumuz bayağı açıldı. Bir bu kadar. bu şey vardı benim bildiğim kadarıyla aslında merak ettiğim. Bu e, yangından önceki ihmalkarlıklar durumu. Yani işte e, mesela yangın günü, yangın alarmı aslında çaldığı, öttüğü halde önemsenmemiş. Ya yangın alarmı kapılar, o, yan, yangının başladığı odanın kapısı açıldıktan sonra e, çalıyor. Fakat e, orada çalsa bile e, şöyle bir durum var. O alarm sık sık çalan bir alarm. Durduk yere sık sık hmm. çalabilen bir alarm. Dolayısıyla insanlar çok fazla da önem göstermiyorlar aslında doğal olarak. var. Var çünkü yani geçen sene bile kaç defa çaldı bilmiyoruz yani. Hmm. Hani öyle bir şey var. Yalancı çoban hikayesi var ortada <gülüyor> birazcık aslında. Haberleri devam ediyor muyuz? Evet. evet. Aslında bir sürü haber var. Şöyle ki... Mesela okullarda şöyle bir durum var. Okuldan öte İTÜ asistan dayanışması var. Yani hani İTÜ'deki asistanların işten çıkarılması üstüne bir sürü bir hareketlenme süreci var Eylül'den itibaren. E, onun asistan ilk başta işten çıkarılıyor Eylül'de. Daha sonra Ekim'de çeşitli eylemlikler devam ettiriliyor. En son e, 31 Ocak'tan itibaren iki gün Ankara'da Yök'ün önünde e, çadır kuruyorlar. Ve iki günün sonunda aslında kazanım elde ediliyor. Ee, şöyle ki, e, e, karar neydi? Gök Genel Kurulu İTİ Asistan talepleri talepleriyle ilgili kararını sözlü olarak açıkladı. İşten çıkartılan araştırma görevlileri başvurdukları takdirde işlerine iade edilecek ancak karar azami süre içinde doktora ve yüksek lisans tezini teslim edenlerin dahi kadroda kalma süresine kısıtlama içerdiği için e, çeşitli e, sıkıntılar olabilir ya. Yani 2003'ün sonunda asistanlar tekrar işten çıkartılmayla yüz yüze kalabilirler ve şöyle bir durum var. E, ama yani bütün araştırma görevlileri mağduriyetleri önlemenin çok önemli bir kazanım olduğunu belirtip mücadelenin burada bitmediğini ve devam edeceğini zaten belirttiler. Evet, yani çünkü e, işten çıkarılanlara dair bir e, yönetmelik koyuldu ortaya. Bir karar koyuldu fakat hali hazırda şu anda da bundan sonra da e, var olabilecek işten çıkarma durumlarına karşı bir e, yönetmelik bir karar açıklanmadı. Yani öyle de bir durum var. Ee, onun dışında ee, ulaşım zamları haberi vardı. Öncelikle Urfa'dan başlayacağım ki kazanım elde edilen bir süreç bu. Ee, Urfa'da şimdi toplu taşıma araçlarına yüzde %25 zam geldi. Bunun üzerine de Urfa'daki öğrenciler e, Haron Üniversitesi öğrencileri ee, bu şehir içi ulaşıma yapılan zamma protesto ettiler. İşte e, kampüslerinin girişinde oturma eylemi yaptılar. E, yolu trafiğe kapattılar ve tabii ki bunun üzerine polis e, bir bergazı ve yetmezmiş gibi tazyikli suyla da müdahale etti ve işte o öğrenci grubunu dağıtmaya çalıştı. Fakat e, üniversite hani bir süre bu kaşıklık içinde kaldı ve rektör artık rahatsız mı olmuştur bu durumdan gerçekten muhtemelen pesme etmiştir nedir belediye başkanını ziyaret edip onunla görüşmüş ve bu zamların geri çekilmesini talep etmiş. Bu zamlar geri çekildi fakat hani şehir genelinde, Urfa genelinde çekilmedi ama Harun Üniversitesi'ne giden bütün toplu taşımalarda geri çekildi. O da %25 zamdı işte. Yani 1 lira 10 kuruşa gidiyorlarmış sanırım. 1 lira 25 kuruş olmuş zamdan sonra ve tabii ki bu olumlu sonuç sonucunda 1 lira 10 kuruşa geri döndü fiyatlar. Onun dışında e, aslında... arkadaşlarımız <gülüyor> da yapardık iyiydi o işi evet. O İstanbul aldı aslında başına gidiyor Aslında yine aylık akbillerimiz 75'ten ama... 70'e geri geldi ama 70 lira olmasını kabul ediyoruz Tabii Ona ikidir, ne diyorsun 70 yani, lira gerçekten <gülüyor> Çok zorluyor hepimizi yani. eminim ki Trakya Trakya'da da e, Trakya Üniversitesi öğrencileri belediyenin e, yapmayı düşündüğü, henüz yapmadığı ama yapmayı düşündüğü zammı protesto ettiler. E, zamma ranta, boyun eğme yazılı pankart taşıdılar. Yine orada bir arbede çıkmış. Henüz e, bir kazanın bir sonuç belli değil ama hareketlenme durumları var tabii ki orada da. Bir de şöyle bir haber var. Ee, Türkiye'nin sınırlarını birazcık asarak e, İspanya'da da öğrenciler bütçe kesintisine karşı sokaktalar. İspanya'da eğitim bütçelerinde yapılan kesinti nedeniyle öğrenciler yüz kente grevdeler. Ve kesintilerin geleceklerini ve ülkeye zarar verdiğini söyleyen öğrenciler Eğitim Bakanı Jose Ignacio Verdi istifaya çağırıyorlarmış. Ne güzel yapıyorlarmış ama kesinti dedim bak aklıma bir şey geldi. Yani daha doğrusu bir haber geldi. Şimdi şöyle bir haber okudum ben. Polis şikayet var dedi ve fişi çekti. Kocaeli'nde dün akşam liseli 3000 öğrencinin, e, öğrenciye konser veren gripinin konserinde polislerin müdahalesiyle bir engelleme yaşanmış. E, yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 5 ilde düzenlediği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Semester Festivali 2013 konserlerinin son durağı Kocaeli olmuş ve organizasyonda yer alan grubun konseri polisler tarafından elektriğin kesilmesiyle Allah Allah. yarıda bırakılmış. <gülüyor> yani o bir anda bir polisler gidiyor ve elektriği kesiyorlar. Evet ne gibi bir şikayet üzerine gidiyorlar ama yani bilemiyoruz ama şikayet var. Bahanesiyle elektriği bir anda kesmişler ve konser yarıda kalmış. İlginç. Aslında bunun üzerine bir şartı girelim. O zaman gripindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar haberlerimize son vermeden önce şöyle bir durum var. Sürekli bize buradan haberler geliyor. Ee, yine Marmara Üniversitesi'nden bir arkadaşımız demiş ki bunu özellikle belirt. Evet çok e, sıkıntı yaşadığımız bir durum. O da nedir? Ders kayıtlarımız e, bilgi yönetim sisteminin aksaklıklarından dolayı sürekli erteleniyor. Bundan dolayı yine bir erteleme ile karşı karşıyayız. Ders kaydımızın yapılması yine zaman alıyor. Bu da derslerin aksaması, derslere geç başlanması demek. Bunu da belirtmek istedim. Bununla birlikte belirtmek istediğim ve çok böyle eğlenerek anlattığım bir haber daha var. Ee, sevgili, çok sevdiğimiz, saydığımız rektörümüz Zafer Gül Haydarpaşa Lisesi'nden mezunmuş ve demiş ki yani ben de Haydar Paşa Lisesi'nden mezunum. Çok da severim Haydar Paşa'yı. O yüzden rektörlüğü Haydar Paşa'ya alalım. Sevgili Marmaralı arkadaşlar, hepinizin bilgisine şu anda hazırlıklar yapılmakta ve rektörlük Haydar Paşa kampüsüne taşınmakta. Hayırlı olsun o zaman hepinize. Ne, ne diyelim? Oldum. İyidir, iyidir yani. iyidir. Bakalım artık. Şimdi bizim e, bu hafta seçtiğimiz konu olan ODTÜ, ODTÜ, olayları, ODTÜ olayların İstanbul'daki üniversitelere yansımalarına yavaştan bir giriş yapabiliriz öyleyse. Evet. Genel şöyle bir hatırlatma yapalım kısaca. ODTÜ'de neler olmuştu? ODTÜ'de TÜBİTAK Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde işte TÜBİTAK'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ederek işte katılmasını öngörerek düzenlediği bir tören vardı. Öngördü ama katılamadı tabii ki de. <gülüyor> Katıltmadılar aslında. Ve bundan, bunun da sebebi Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılmasıydı. Bununla birlikte üniversite öğrencileri yani şimdi şöyle de bir haber duyduk ATV'den hani yani başbakanımızı da protesto ediyorlar canım olmaz öyle şey onlar kesin uzaya fırlatılan Tüm uydunun yani orada bir aksaklık var. vardır bir şey vardır <gülüyor> onu protesto ediyorlar denildi ama e, tabii ki öğrenci arkadaşlarımızın neyi protesto ettiğini hepimiz az çok biliyoruz e, fakat bu protestonun neyle karşılaştığına biraz bakmak lazım aslında yani başbakan Erdoğan tek başına gitmemişti diye biliyoruz ki yanında 3600 polis 3600 işte, müydü? O kadar astronomik rakamlardı ki ben unutmuşum yani kaç Yani Tomay Toma 18 diye hatırlıyorum Öyle. yanlış hatırlamıyorsam eğer. <gülüyor> bir tanesi bile çok ama neyse. İşte bir tanesi bile kocaman ben düşünün Allah'tan yani. Allah'tan korkmuyorum diyordu diyerek herhalde 3600 polis 18 Tomay'da. Allah'tan korkmuyor ama işte o öğrencilerden Ottu'dan e, galiba <gülüyor> korkuyor diyelim. Neyse, 3600 polis 18 Tomay'la birlikte gitti ve yine e, ODTÜ'de çok büyük bir polis şiddetiyle karşılaştı öğrenci arkadaşlarımız. Ve hani yangınlara bile sebep olan bir polis şiddetiydi bu ki görüntüleri e, hepimiz internet üzerinden olsun, medyadan olsun takip ettik, izledik. Sonrasında... Ee, neler, neler bu arada şeyi de söyleyelim. Lazım. Aslında biz kendi üniversitelerimizden aktarımları yapmadan önce e, bu ODTÜ'deki işte olaylarda bulunan arkadaşlara normalde herhangi bir dava açılmayacak, süreç başlatılmayacak dendi soruşturma. fakat okul tarafından evet soruşturma açılmış. Okul rektörü önce polis eğer talep etmezse ben e, bir soruşturma açmayacağım deyip sonrasında Soruşturma açtı. Evet, Okuldaki güzel. açılan soruşturma aslında polisten çok okulun iç işleyişiyle ile evet. alakalıdır yani mesela hmm. polis böyle gelir, böyle bir göz açıklama, bir açıklama yaptı. alabilir o, o başka bir şeydir ama hani aslında o soruşturma açmaya karar verecek olan rektördür veya ne bileyim artık her kim geliyorsa o sıralamada. Ya ilginç. İlginç tabii. Şimdi ee, biz. Aslında kendi okullarımızdan biraz aktarımlar yapmaya başlayalım. Biz neler yaptık, neler oldu, neler bitti burada. İşte e, Mimar Sinan'da bir şeyler oldu. E, ana akım medyada dahil, işte medyada televizyonda haberler çıktı. Galatasaray'da yine günler süren e, aslında iyi bir direniş oldu. Marmara'da e, yine eylem oldu. İşte Yıldız'da, İTÜ'de bunlardan yavaş yavaş aktarımlar yapmaya başlayalım. Marmara'dan ben, başlayabiliriz canım. Ben de evet Cansu. yani Marmara'dan şöyle başlayalım aslında hani neden oldu ODTÜ'den sonra işte Marmara'dadır İTÜ'de veya Yıldız Teknik'te ya da özellikle Sinan ve Galatasaray'da neden böyle şeyler meydana geldi? Bunun aslında birazcık öncesini konuşmak lazım ki şöyle bir durum var. Ee, Başbakan ODTÜ'ye gitti işte polis saldırdı, öğrenciler direndi vesaire. Bunun arkasından da Yıldız Teknik, Marmara, İTÜ, Galatasaray ve e, Mimar Sinan rektörleri, başbakan rektörleri diyelim biz buna tırnak içerisinde, bir araya geldiler ve ortak bir basın metni hazırladılar. Ve e, ODTÜ'deki öğrencileri kınadıklarını bildirdiler. Şimdi bu açıdan e, bu üniversitelerin rektörlerinin öncelikle öğrencileri temsil etmediğini, yine bunun arkasından e, Öğrenci Konseyi'nin yaptığı açıklamayla ODTÜ'lü arkadaşlarımızı kınaması üzerine, yine öğrenci konseyinin öğrencileri temsil etmediğini vurgulayarak söylemek yani gerekiyor. Yanlış demişken bir ara şey vardı. Sebahattin Zaim diye hepimizin sabah sabahattin, <gülüyor> sabahattin Zaim diye hepimizin ilk defa adını duydu sanırım. En azından benim ilk defa adını duydum. Çok bir yeni. Ben duydum unutmuşum demek, demek ki yani şu an yeniden böyle hafızam canlanıyor. <gülüyor> Evet, Ottil arkadaşlarımız da eminim eee Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektörünün yaptığı açıklamadan sonra bayağı bir üzülmüşlerdir. Bir de bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de açıklama yapmış. Muhtemelen onlara da bir kırılmışlardı. Biz dedim sonradan evet. adı değişen. Evet. Ona da bir kırıl... kırılmışlardır kesin yani. <gülüyor> Olacak şey değil. O zaman ben şöyle Marmara'dan başlayayım. Yani açıkçası bunun üzerine en çok Mimar Sinan ve Galatasaray'dan bahsetmek gerekiyor ama önce diğer üniversitelerden biraz haber verelim ne oldu ne bitti. Marmara Üniversitesi'nde de işte Marmara Üniversitesi Zafer Gülün yaptığı basın açıklamasının arkasından öğrenciler bir araya geldiler ve hani buna bir şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini düşündüler. Bunun üzerine Haydarpaşa Kampüsünde bir araya gelip rektör Zafer Gül protesto ettiler. Zafer Gül'ün Marmara Üniversitesi öğrencilerini temsil etmediğini, en azından Ottü'lü arkadaşların yanında olan öğrencileri temsil etmediğini belirttikleri bir basın açıklamasının arkasında Kadıköy Rıhtım'a doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca atılan sloganlarla e, yine bir kez daha Ottü'lü arkadaşların yanında olduğunu belirtti öğrenciler ve e, Rıhtım'da yapılan bir tekrar Kısa açıklamadan sonra Mimar Sinan'daki direniş şenliğine geçtik hep birlikte ve bunun çaresini yaptık. E, İTÜ'de neler oldu? İTÜ'de de dayanışma meydanında bir araya geldi öğrenciler ve rektörün başbakanı destekleyen utanç açıklamasına destek vermesini protesto ettiler. E, rektörlerinin istifa etmesi gerektiğini oradan rektörlerine ilettiler. Ee, Yıldız'dan da ben şöyle bir bahsedeyim. Yıldız'daki eylemde ben de vardım. Ee, yani diğer üniversitelerden arkadaşlar da Yıldız'a destek olmaya gittiler. Ee, Yıldız'da toplandık. Beşiktaş meydana kadar yürüdük. Aslında iyiydik, e, canlıydık, coşkuluyduk. Fakat bizden daha çok yani bizim sayımızın 3-4 katı yüksekliğinde polis vardı. 3600'ün yanında şimdi. Az kalır tabii <gülüyor> gerçi ama... Yani yani çok da anlamlandıramadık hem önümüzde hem arkamızda birlikte güzelce yürüdük Beşiktaş meydana kadar o da güzel o da o bir eğlendim o ruha katılıyor onlarda belki başbakanlık ofisine kadar yürüseydiniz bir o kadar polise sizi orada bekliyor olurdu ha, zaten evet, evet. o da başka bir mevcut İstanbul'un her şimdi, yerindeler şimdi ee, Galatasaray'da, Galatasaray'da ne, oldu? ne oldu Galatasaray'da bir sürü şey oldu nereden başlayalım ee, aslında Galatasaray'da ilk başta böyle küçük bir afiş bildirinin etrafta dolanmasıyla başladı her şey Aa, eylem mi varmış e, neredeymiş diye e, açıklamanın iki gün ertesi herhalde ilk başta açıklama geldi bizim hocalar bir metin etrafında imza toplamaya başladılar ki buna Mimar Sinan ve İTÜ ve hı hı. diğer üniversitelerde destek verdi evet. bildiğim kadarıyla bizim okulda yaklaşık 200 hoca var ee, imza en son 146 hocaya kadar varmıştı yani sayı ben en son 146 da bıraktım hocalar da zaten epey desteklediler o süreci içindeydiler zaten ee, biz de ilk gün bir eylem yaptık böyle küçük bir eylemdi yani küçük dediğime bak bingalatasar için çok da kalabalıktı yani epey insan vardı ee, rektörlüğün önünde buluştuk orada duruyorduk. Sonra basın içeri alınmadığı için biz basına gitmeye karar verdik ve kapıya yürüdük. Yani basın normalde bizde hiçbir zaman zaten içeri alınmıyor. Geçen sene Cihan için çeşitli eylemler yapıldığında da aynen basın gene kapıda kalmıştı ve böyle arada demir parmaklıklarla basın açıklaması okundu. Yani açıkçası sanırım birçok üniversitede yaşanan bir problem. Yani biz Kapı... de Marmara'da basın açıklamasını yaparken kapıyı açtırmak durumunda kalmıştık ve hani böyle o kadar saçma ki demir kapı açılmış demir kapının izini yani o m, tekerleklerinin geçtiği o incecik arayı düşünün o ara bizimle e, basın mensupları arasında bir sınır olarak çizildi yani böyle de saçma durumlar söz konusu olabiliyor. Evet ya çok yani rezalet diz boyu o kapı mevzusunda yani hani sadece basın değil normalde hani kapılardan geçiş yok. Gerçekten güvenlik geçiş vermiyor. Ee, sonra işte basın açıklaması okundu. Basın açıklaması bittikten sonra rektörlüğün önüne geri döndük. O gün tam bekleyecektik ama rektörün binadan çıktığı haberini aldık. Yani e ön kapıdan çıktığını gören olmamakla beraber yan kapıyı tutamamıştık ilk gün. E, yan kapıdan çıkıp mühendislik binasına geçtiğine dair söylentiler var ama ilk başta binadaydı diye bize öyle bir dedikodu geldiği için. Orada kısa bir öğrenci forumu yaptık falan bir şeyler oldu. Ertesi gün tekrar buluşmak üzere dağıldık. Sonra gün geçti tabii aradan falan. Biz dövizlerimize gene okuldaydık. Aa, tabii ilk gün bir de böyle e, rektörlüğün kapısına afişimizi ve dövizlerimizi astık. E, o renksiz binaya renk getirmiş olduk böylece biraz da. Bu arada sanırım ilk günüydü Galatasaray direnişinin e, o şenlikli yani nasıl desem coşkulu arkadaşlarımı görmek için ben de yollara düştüğümde Beşiktaş'ta ilk defa hiç görmediğim kadar polisi böyle barikatlarını kurmuş hazır bir şekilde beklerken gördüm bunu da belirtmek lazım yani Beşiktaş hayatında ilk defa böyle bir manzaraya tanık olmuş. galiba. Yok ya galiba. Beşiktaş yok Beşiktaş adliye zamanından sebep çok fazla polis görmüşlüğü evet, var. Ama ama çevresi, yani. Evet. Sultan Gultasaray orta çevresi, çevresi Ortaköy konuşursak. Evet, Ortaköy tarafı ve yani yani bayağı geç saate bayağı kadar benim hatırladığım kadarıyla ikinci, kadar, ikinci, ikinci gün ikinci gün evet, evet ikinci gün o ikinci gündü yani böyle çırağında falan bekledikleri haberi geldi. Biz de içerideydik hiç şey çıkmadık. Çırağını şey olmasın. Olmaz zaten. Olmaz. Yani işte ikinci günde şöyle oldu. Biz bir öğrenci forumuyla başladık güne. Yani e... Kaç kişi vardı bilmiyorum ama 100-200'den fazla insan vardı herhalde. Böyle herkes kendi sözünü söyledi, isteyen istediğini söyleyebildi ve gerçekten bir sürü sorunumuz varmış. Onu da tekrar anlamış olduk böylece. Aslında bir de şeyi anlamış olduk yani en azından benim izlenimim. Ottu sadece Ottu değilmiş ve hani Ottu olayları da saat Ottu olaylarından ibaret kalmadı. Yani burada İstanbul'da da ya da işte başka mesela Tuncaylı Üniversitesi'nde de çok önemli şeyler oldu. Yani hı hı. sınavlar boykot edildi mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani bunlar aslında üniversitelerdeki bu hareketlenmeye hatta bu ayaklanmaya işte sadece ODTÜ'nün zemin hazırladığını ama zaten bu altyapının, bu temelin aslında biraz da üniversitelerde olduğunu görmüş olduk ODTÜ olayları sayesinde. Bir taraftan sayesinde. şey gördük yani öğrenciler kendi sözlerini söyleyebiliyorlar. Herhangi evet, birilerine evet. birilerine ihtiyaç duymadan tek başlarına çıkıp kendi sözlerini gayet iyi bir biçimde ifade ediyorlar. Ki çok da güzel oldu. Hoş oldu. Çok da güzel oldu. Daha sonrasında o gün otururken ilk başta bize rektörün binada olmadığı haberi geldi. Sonra 1-2 dakika geçti. 10 dakika, 20 dakika zaman kavramım yok. Rektörün binada ve yönetim kurulu toplantısında olduğunu söylediler. Böyle hep beraber soruldu. Topluluğa soruldu. Arkadaşlar rektörlüğünün önüne geçelim ve hep beraber rektörlüğün önüne geçme kararı aldık. Rektörlüğün önüne geçtik. Beklemeye başladık. Biz bekledik, bekledik. Önce rektör üç arkadaşımızla görüşme yapmak istedi. Üç arkadaşımız içeri girdi, böyle bir tane gazete kağıdıyla ellerinde bir gazete kağıdıyla çıktılar. E, rektörün açıklaması budur diye ama hiçbir şey yazmayan bir kağıttı tabii ki de. Şu anda kadın adını hatırlamıyorum ama haber bir e, gazeteci ye yaptığı açıklamayı vermişti ellerine. Aslında keşke orada belli kişiler girmeseydi de işte hiçbirimiz birbirimizin temsilcisi değiliz. Çık hepimizin karşısında ee, konuş. Orada Desey, ama şöyle bir durum var. Arkadaşlarımız onu demek için içeriye girdiler. girdiler yani ama orada, rektörü çıkaramadılar. Orada rektör çıkmadı. Hı -hı. Zaten rektörün çıkmayınca kimsenin öyle bir okuldan çıkma niyeti olmadı. Beklemeye devam ettik. Hı -hı. İşte beklerken içeriden e, yönetim kurulundan bir hoca geldi çocuklar yapmayın etmeyin diye böyle gayet şirin şirin konuştu bizimle ki e, böyle biz de hocam biz rektörü bekliyoruz dedik o da tamam dedi bir şey de demedi bize <Gülüyor> sonrasında ne, neler oldu işte o sırada dışarıdan, dışarıdan insanlar gelmeye başlamıştı ilk başta bunu kim, hiçbirimiz algılayamamıştık ama Meğersem insanlar bizimle dayanışmaya geliyorlarmış. Yani günler sonra fark ettik biz onu. İnsanlar bizimle dayanışmaya geldiler diye orada insanlar geldi gitti bir şeyler. Biz bekledik. Böyle akşam oldu hava karardı hava birazcık soğudu ama herkes okulun bahçesinde beklemeye devam ediyordu. Rektör tekrar üç e, temsilci istedi yanda biz böyle iyi o zaman üç kişi gene gitsin rektörü çağırsın falan diye 3 kişi gitti rektörü çağırdı sonra e, rektör de dışarı gelmeyi kabul etti ama orada şöyle bir durum var e, içeri giren arkadaşlar rektörün e, özür dileyip geleceğini düşünmüşlerdi ama o kadar olmadı ama o işler öyle tam olmadı rektör e, geldi. Bize gün içinde bir tane yazılı açıklama göndermişti. Onu söylemeyi unuttum böyle. Kendi yazdı. Aslında gene hiçbir şey demedi. Çocuklar ben şiddeti e, kınıyorum dediği açıklamalar evet. Aynı. Öğrenmişler birbirlerinden. Evet. E, işte öyle bir açıklamayı geldi. Yüzümüze karşı okudu falan. Sonra da koşarak binasının içine girdi. <gülüyor> Ama şimdi e, megafondan açıklama yapacak. Megafonu bile tutamıyor falan yani. Bir taraftan korkuyordu elleri falan titremesini geçtim bir taraftan hayatında hiç megafon görmemişti o yüzden hepimiz için çok ilginç bir deneyim oldu ayrıca biz rektörümüzü görmüş olduk o da epey <gülüyor> ilginçti rektörümüzü gördük evet okulda varmış diye evet değil mi trilirdik. ne kadar ilginç bir durum yani senelerce yüzünü görmediğimiz insanların yüzünü görmeye başlıyoruz ki ben hala Zafer görememiş olabilirim ama biz artık yani... gördük hele yangından sonra iyice yani ha, görmek oldunuz. zorunda kaldık <gülüyor> Gerçi her ne kadar hala çok fazla açıklama yapmak istemese de doğal olarak ben de olsam ben de istemem. Yani yani. Tabi neden isteyesin? Çünkü geri almadığı sürece aslında yapabilecekleri çok bir açıklama da yok. Yani çünkü anlatıyorsun sen ve bizde de hani mimarsan düşününce çok benzer şeyler oldu. Bize başka bir açıklamayla karşımıza çıkacağını söyledi. Fakat açıklama tıpatıp tıp aynıydı. Metin tıpatıp tıp aynıydı. Yani ve en son bir daha siz bu metni onaylıyor musunuz? dediğimizde evet deyince zaten iş koptu yani. Bir anlık umutlanmıştık gerçekten farklı ve daha değişik bir şey söyleyecek diye. Fakat umutlarımızı yine yitirdi Yalçın Karayaz. Ee, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Etam Profesör Doktor Etam Tolga'nın da bu hususta pek bir farkı yok. Yani Al birini vur ötekine diyoruz galiba birazcık. Yani bir de bir anda öğrenciler karşılarına çıkınca şimdi o açıklamaların önceden hazır olması gerekiyor falan ezber bozmak da istemiyorlar şimdi çünkü bütün rektörlerin dili hemen hemen birbirine benziyor. Aynı şeyleri söylüyorlar falan o yüzden sanırım çok da açıklama yapmak istemiyorlar. Kaçıyorlar koşarak falan yani. Aslında beklemiyorlardı da yani bilmiyorum aslında bunu tartışabiliriz Beklemiyorlardı Beklemiyorlardı yani. Ben, bana bek evet bana da öyle geliyor. Çünkü beklemiyorlardı. Çünkü Galatasaray üzerinde şu yani. açıklamaya kadar olmuş bir sürü şey var. Karşılarında bu kadar güçlü bir muhalefet görmemişler. Evet hep bir muhalefet var ama bu seferki başka bir şeydi ve kork şaşırdılar. Ve gündem hızlıydı. Aslında evet. zamanları da yoktu. Çünkü hani biz bile <gülüyor> diğer okullar baktı. içinde konuşursak yani bir iki günde ayarlanmış şeylerdi. Bütün bu eylemler, toplaşmalar Hatta çok Hatta ayarlanamamış. Hatta evet belli yani. noktalarda ayarlanamadı. Yani genel olarak tabii büyük resme baktığın zaman ayarlandı. Ama bazı noktalarda sırf bu refleksiklik düşünememek. Evet. Ee, şöyle yapalım. Bir tane şarkı girelim. hep konuşmak konuşma nereye kadar biraz da müzik diyorum ben şu anda girelim. kardeş Başka. türküler yanıyorum. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım Öptüm, sevdim, halelleştim, öptüm, sevdim, halelleştim acem şanlı ince lar yaktım beni derdinen bırakım beni derdinen bırak bıraktım beni yaktım beni yaktım beni yaktım beni yaktım beni, beni, yanıyorum yanıyorumdum yanıyorum hele mail old konunca gelir acem şalınce gelir Ternaz eyleme bana Gayrına zeyleme bana Gel görün kanana Gel görün kanana Aşık oldum gülüm sana Aşık oldum canım sana Yanıyorum yanım diyorum hele mailo dolu tekrar biz. Şimdi e, ee, Kadıköy'den... Konuşmaya başlamadan ha. şunları hatırlatalım. Twitter'da Balporsuklari evet. ve Nor Radyo Facebook'ta da aynen Balporsuklari ve Nor Radyo. Ee, şimdi devam edeyim ben. Bir dinleyicimizin doğum günü sıymış demeyeceğiz tabii ki. De. Bizim bir arkadaşımızın bugün doğum günü. Aynı zamanda dinleyicimiz. Umarım dinliyordur. Doğum günü çünkü. <gülüyor> Senem adlı arkadaşımıza ee, buradan günü. çok çok çok nice e, Balpor'suklu <gülüyor> nice e, hep birlikte doğum gününü güzel yaşlara yaşlara diyelim. Doğum gününü de kutlayalım araban. bol olsun senem. Ve Şimdi... buradan da mimar Sinan'a bağlayalım. Mimar Sinan'a. dur da şey oldu bir de. Ya. İki gün eylemi yaptık biz. Okulda sabahladık. Rektör çıktı. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim dedi. İşte işte ondan sonra... ...ne olacak, ne gerçekten dedi mi? Dedi. Aa, bizde Yan... de dedi de çünkü. Yani bu kadar mı hani böyle sabahtan beri... ...a öyle mi, aa öyle mi? Tam da böyle hani her gün şey orada değildim ben Galatasaray'da... ...o yüzden diyorum tıpatıp aynı Bayağı, aynı kelimelerle. Nasıl yani. özür dileyeceğini düşünmüş, düşünmüş en sonunda bunu formüle etmiş. Yanlış Ağzından anlaşıldıysam özür ama Özür dilerim yani bu şekilde. Orada çıkardım. yine aslında ben yanlış anlaşalım Hala çünkü onayladılar dediklerini tekrar tekrar siz bunu onaylıyor musunuz diye siz de biz de evet dediler. Hani onaylıyorlar ama hani sizin anladığınız cinsten şeyler değil onlar çocuklar demeye mi Anlayamazsınız geçiyorlar o siz onu. Ha, değil mi? <gülüyor> Yetmez. Bir de sonra işte okulda bir hafta sonra tekrar bir şenlikli dayanışma günü oldu. O günde iki dakika rektörlüğün önünde durduk. Daha sonra okulun bahçesinde hep beraber oturduk. Tekrar küçük bir forum yaptık ve Necat Yavaşoğulları geldi. Küçük bir konser verdi. Sonrasında da usluca dağıldık. Uslu Bu değil, da... uslu, uslu değil, uslu değil. Yok o gün uslu. böyle göbek attık, <gülüyor> dans ettik ve hani o gün için orası tamam. ...foruma geçildi bir şeyler oldu. Olaylar olaylar. Şimdi o zaman ben de biraz Mimar Sinan'da olanlardan bahsedeyim. <gülüyor> Şimdi Mimar Sinan'da öncelikle bizim e eylem yaptığımız gün... ...Fındıklı'da yaptık bu arada eylemi. Eylem yaptığımız gün e aynı zamanda başka bir eylem vardı. 25 Aralık eylemi vardı. Yani işte biz e Beyazıt'a, Yeni Öke karşı birçok bir üniversiteden öğrencileri çağırdığımız... ...çağırcılığını yaptığımız hep beraber ortak bir iş vardı. Ee, çakıştı demeyeceğim. Aslında çakışmadı. Aynı günde farklı saatlerde oldu. Çünkü hani dediğimiz gibi gündem çok hızlı ilerledi bu otü sürecinde ve e, bütün bu ayarlamaya çalıştığımız eylemler de çok refleksif, çok spontane gelişti. E aslında çünkü yani gerçekten önemli bir gündemdi. Hani o büyük resme baktığımız zaman aslında biraz daha makro baktığımız zaman bu ana akım medyada dahil olmak üzere her yerde ODTÜ olayları, Erdoğan'ın açıklamaları, onun açıklamaları, bunun açıklamaları görüyorduk. Ve acil okullarda da bir şeyler yapmak lazımdı. Ee, şimdi biz 25 Aralık eyleminden işte Beyazıt'tan e, çıktık diğer üniversitelerden de arkadaşlarla işte İstanbul Üniversitesi'nden yine Marmara'dan, Mimar Sinan'dan zaten arkadaşlar olarak vardık Galatasaray'dan vesaire vesaire hep birlikte tramvaya bindik oradan Fındıklı'ya geçmek üzere tramvayda da böyle şarkılar türküler hatta sloganlar bayağı bir canlı coşkulu gittik hatırlıyorsun evet, evet. sen de oradaydın ve işte e, tramvaydan indik kapıya dayandık kapıda şöyle bir şey oldu Tabi bizim ÖGB'ler e, tabii ki de her okulun ökevesi gibi e, işi aksatmak için, bir zorluk çıkarabilmek için e, sadece mimarsan öğrencileri içeri alınacağını söylediler. Fakat biz tabii ki de reddettik bunu. Birçok arkadaş bizle birlikte dayanışmaya gelmişler. Normalde hiç normalde hani hiçbir şekilde kimlik gösterilmeden sadece hani o e, ne derler o banka kartları gibi yerleştirilen şey turnikeler evet, turnikelerin olduğu ama hiçbir şekilde o turnikelerine bir şey bas, basarak geçtiğimiz ne de işte kimlik göstererek geçtiğimiz bir okul orası yani Fındıklı'da, Bomonti'de iki yerleşke de böyleydi. Fakat bir tabi... zamanlar Beşiktaş da öyleydi. Öyleydi evet. Yani ileride de tabii. başka direnişlerle tabii yine <gülüyor> da sizlerle olacağız diye umuyoruz. Çünkü Hı böyle hani mesela İstanbul Üniversitesi'nde şimdi bahsetmiştik ya programın ilk bölümünde hani geldi gelecek diye hatta Halk Bankası'nın da sponsor olduğu şekilde. Hı hı. Marmara'da da yani hani Marmara'nın tarihinde demeyeceğim. Çünkü turnikeler geleli çok bir zaman olmadı ama yani turnikeler var ama niye var anlamış değiliz de çünkü de zaten i̇şte... giriyoruz kimliği gösteriyoruz ona ne gerek var ilerleyen ha, zamanlarda gerek, gerek olacak mı acaba bilmiyorum Kalata yani Saray'da biz e, kart okutuyoruz genel olarak ama yangından sonra aslında bütün bu eylemlerden itibaren kimlik göstermemiz gerekiyordu ama yangından itibaren kimlik gösteriyoruz çünkü bir kapıyı kapatıp binanın etrafını güvenliğe aldılar insanlar girmesin diye bir taraftan da Çeşitli insanlar, ya çeşitli dediğime bakmayın, bazı insanlar şey diye girmek istemişler galiba okula. Biz bir binayı bir bakıp çıkacaktık e, <gülüyor> olmuş galiba. Ondan sebep öyle bir kimlik e, bakma olayı da varmış okulda. Var yani. Bizde henüz yok ama işte o gün hani bunların yaşandığı, eylemin olduğu gün böyle bir şeyle karşılaştık. Fakat tabii ki de reddettik ve e, daha sonra zorlamalarla ama... Bildiğiniz hani bayağı zorlamalarla kapıları açıp Bey'i de geri planda bırakıp içeri böyle coşkulu bir şekilde canlı sloganlarla girdik. Neyse tabii ne için girdik rektörü aramak için girdik rektör e, önce bir hani bize haber geldi. Odiotoryumdaymış. Oditoryumun yolunu tuttuk. Oditoryum da yoktu. Sonra biz varmaya başladık. Rektör Papucu Yarım çıktı dışarıya oynayalım diye bütün okulda. Bayağı bir tur attık. İşte rıhtıma çıktık. okulun içinde geziyoruz ama rektör yok. Ve sürekli bunu söylüyoruz. İşte bir yandan hani eğlenceli de bir havamız var ama bir yandan da aslında sinirliyiz, öfkeliyiz bir. Hani cidden orada bir direniş var yani. Belli ki aslında pankartıza söyleyeyim hani ihaneti gördük direnişi göreceksiniz diye böyle herkesin okuyunca vuhu dediği çok böyle Gerçekten vuhu yani o. <gülüyor> Ve bu hani <gülüyor> böyle son yarım saat içinde biz Beyazıt'taydık diğer arkadaşlar Fındıklı'daydı. Ne yazalım ne yazalım o an karar verdik. Hani bu kadar bir de refleksif gelişti her şey. Fakat güzel oldu neyse ki. Sonra bize haber geldi rektör üst kattaymış odasındaymış tabi orası zorlandı çıkıldı rektör sonra bu Galatasaray'dakine benzer olaylar tabi gerisi işte e, temsilci gönderin siz kendi arkadaşlarınızın arasından tabi biz e, bunu hani kabul etmedik kimse kimsenin temsilcisi değil hiçbirimiz birbirimizin temsilcisi değiliz çıkıp hepimizin karşısında konuşacaksın diye neyse çıktı ve e, ha, şuraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim basın basına yine geleceğim Basın geldi tabii ve kapıda onu ÖGB'ler onları almadılar. Biz kapıya çıktık yine zorladık ve aldılar yine. Aslında hani o yönden çok da olumsuz şeyler yaşamadık. Zorladık girdik, zorladık girdiler gibi oldu. Daha sonra e, çıktı karşımıza sevgili pek saygılı Yalçın Karayaz ve aslında hani o açıklamasından farklı bir açıklama okuyacağını söyledi. Bir dakika bir dakika durun ben size farklı bir şey okuyacağım başka bir şey okuyacağım ama dedi. Biz böyle bir umutla bekledik o an. Gerçekten umutlanmıştı çoğumuz farklı bir şey olacak orada diye. Fakat resmen aynı metni aynı açıklamayı okudu. Daha sonra biz ona e, Yalçın'a onaylıyor musunuz dediğimizde evet cevabını aldı. Biz de zaten yeni okuduğu açıklamada işte hani nerede karşıysak bütün o karşı olduğumuz cümlelere de sesimizi yükselttik. Daha sonradan hani böyle biraz tözlü oldu. Oradan biri atlıyor, oradan biri atlıyor. Herkes bir şeyler söylüyor ama direkt e, Yalçın Karayazlı birebir muhatap şeklindeydi. Ve işte orada mesela e, şey söyledi bize o ilginçtir ki aynı bu Galatasaray'daki gibi aynı şeyler zaten. E, ben şiddete karşıyım, ben bütün şiddetlere karşıyım ben hepsine tabii, tabii. karşıyım dendi. Fakat biz orada tabii şeyi sorduk hani... E, şiddete karşısınız. O zaman niye polis şiddetini görmezden geliyorsunuz? sorduğumuzda çok da bir şey söylemedi. O an hani şey oldu, emin olamadık. Gerçekten ya... Hani siz görüntüleri izlediniz mi ya dedik ama hani onu orada gerçekten soran arkadaş izlemiştir diyerekten sordu. Sonra bir durduk izlememiş olabilme ihtimalini düşündük çünkü cidden hani sürekli şiddet üzerinden bir vurgu yapan adam var karşımızda ama cidden hani orada ölüm tehlikesi geçiren arkadaşlarımızı görmemiş gibi konuşuyordu ve zaten sonra o cevabı aldık hani görüntüleri de izlemediğini bize itiraf etti. Daha sonra da işte bu imzayı attığı yazıyı okumadığını söyledi ama aynı yazıyı okudu. Tabii işte öğrencilerin taş ve molotof atması kabul edilemez dedi. Yine orada işte bir şey görüp bir şey görmemek odunda nasıl görmek yani tamamen? Molotofu gerçekten kim görmüş beni? en çok <gülüyor> evet, onu aslında merak ettim. ATV yani... görmüş olabilir belki bir fotomontajla orada da işte çantalarında <gülüyor> yani... taşıyorlarmış ya. O... Evet Gökçük yani uygusunda benim tek tam, gördüğüm şey mi? polisin gaz bombalarıydı. Hani protesto ederken, bomb. uyduyu protesto ederken uyduya atacaklar da gökyüzüne falan mı tanıtmak istiyorlar acaba gibi bir yani algıyla mı dediler onu bilemedim ki. Uyduyla mı yarışacaklardı acaba? İhtimal dahiline de olmuşsun. Yarışabilirlerdi bence evet. Ama sonuç olarak tabii biz e, mimarsan öğrencileri ve tabii ki de hani diğer üniversitelerde de benzer süreçler oldu. Hiç kimse hiçbir rektörün e, tekrar önümüze alternatif olarak sunduğu açıklamasını kanmadık, yeterli bulmadık, ikna olmadık. Çünkü biz zaten cidden oraya hani e, hatalarından dönmesin hatasından ya da hatalarından dönmelerinin fazilet olduğunu hatırlatmak için gittik ama dönmediler ama yine hani farklı bir metin okuyacaklarını söyleyip aynı metin okular aynı tavır aynı cümleler her yerde hatta aynı cümleler. Aynı üretimler mi acaba? Yani üretiliyorlar İstanbul mı? İstanbul Üniversitesi'nin farklı bak biliyor musun? <gülüyor> Ama o diğer rektörler de imza atmadı. İmza o zaten atmadı kendine o. özgünlüğünü ortaya koymuş. <gülüyor> meraklı minhasır, evet. Kesinlikle. Ama çok da farklı değildi. O bir tek e, farklı tabii. üretim gibi gözük aslında O bir göz yanılması. Ya şöyle de. bir kimlikleri olduğu için en az önce de söyledik getirmek içerisinde başbakan rektörleri diye. Yani bu kimlikten ileri gelen bir benzerlik söz konusu zaten. Bunu inkar edemeyiz yani. Evet. Yani. O rektör olma süreçlerinden sebep bile zaten o benzerlik ortadadır. Onu da dipnot düşelim. Tabii ki. Bir de ben şeyi söylemeden geçmeyeceğim. Aslında bitti bu kadar. Evet böyle şeyler oldu. Güzel direnişler oldu ama ikna olmadık. Ama hani farklı bir tavırla karşımıza çıkmadı. Ama bir şekilde karşımıza çıktı. Evet el kol titredi. Hani Hepsi çok önemli şeylerdi cidden. Hani hem medyada yansıması hem bizim bir araya gelmemiz, bir şeyler yapabilmemiz, çok güzel şeyler yapabilmemiz aslında. Ama bir de orada şey vardı. Mesela mimaristan da şöyle bir döviz gördüm. Hatta bunun daha sonra sloganı atıldı. Ee, ODTÜ ayakta, MSG servis secdede diye. Yani bu bir an durdum hani ne oluyor yani bu ne demek? Yani biz mesela başta hani o biraz önce de bahsederken işte bu genel olarak ODTÜ olaylarını aktarırken dedik ya işte Doğan Haber Ajansı'nın ne kadar yanlış şekilde yorumladığı söylediği işte orada mesela Mimar Sinan Rektörü, Marmara Rektörü, Galatasaray Rektörü demiyordu. Mimar Sinan Marmara Galatasaray'ın böyle açıklamaları oldu deniyor ama bir okul gerçekten rektöründen ibaret değildir. Ama o söylemde yine aynı şey var. Yani Mimar Sinan secdede yani bir kere oranın ruhuna aykırız. Sen hani ne bileyim sen ben o biz hepimiz oradayız. İşte e, bağırıyoruz, slogan atıyoruz bir direniş içerisindeyiz ama secdedeyiz bir yandan da. Yani ya, bu nasıl bir çelişki? Onu çok anlamadım ben hakikaten. Kim ne için yazmış, niye yazmış? bende de bir yere oturamadı o. Ben de de hiçbir yere oturmadı o an. Kısmet. <gülüyor> Olur, oluyor böyle şeyler. O yorum bu. <gülüyor> ya ama bütün bu aslında bütün bu süreçlerle alakalı yapılabilecek birkaç yorum var aslında. Nasıl diyebilirim? Mesela öğrenciler bir araya gelebildiklerini gördüler. Bizim okulun özelinde öğrenciler bir araya gelebildiklerini gördüler ve aslında bu çok önemli bir e, ö, izlenim oldu gelecek için ya yani, hani hı hı. sonuçta hiçbir şey bitmedi yeni yok diye bir bela var başımızda geliyor. Bir taraftan mesela asıl mevzu rektörler çıkıp aç, üniversite adını açıklama yapabileceklerini düşünüyorlardı. Artık onun birazcık değiştiğini evet, inanmaya başladım. Evet. Ya yani hani böyle bir Çıkıp bir rektör veya bir öğrenci temsilcisi, öğrenci konseyi başkanı veya sıfatı her ne olursa bir topluluğu toptan temsil edebileceğine inan inanıyorlardı. Kendilerine bayağı inandırmışlardı buna. Bu inançlar birazcık yıkıldı zannımca ki bu çok umut verici bir olay benim için. En azından karşılarına çıktığımız zaman ellerinde okuyacakları hazır bir metni olacak. Böyle bir beklenti içerisine girecekler. Yani hani bunun kırılmış olması çok önemli gerçekten de. Çünkü biz bir basın açıklaması yaparız. Öğrenciler buna karşı hiçbir şey yapmazlar ve bu basın açıklaması kabul edilir gibi bir gerçeklik yıkılmış oldu. Aslında... Onların gözünde olan bir gerçeklik. Evet kesin. <Gülüyor> Aslında burada biraz şeyden de bahsetmek gerek sanırım ee, hani temsiliyet olgusundan yani mesela şimdi yeni yokça geliyor ve işte o yeni yokla birlikte rektörler nasıl seçilecek sürekli bundan bahsediyoruz bunu okuyoruz ya da bu bir yerlerde tartışıyor tartışılıyor tartıştırılıyor vesaire fakat e, hani hükümet rektörü seçiyor tamam ama hani seçim şeklinden sonrasında Rektör yönetime nasıl müdahale edecek? Aslında biraz bunun da konuşulması lazım. Sanırım bunu tartışmak biraz eksik kaldı. Ya bu zaten upuzun bir tartışma. Kesinlikle. Yani. Tamamen o temsiliyetin kendisini yani, en baştan tartışmamız gerekiyor ki bunu tartışmak hı. için de yeni ökü de en baştan tartışmamız gerekiyor. Yani evet hani orada da zaten şu ince noktası şu. Yani mesela benim de istediğim gerçekten hani benim taraftarı olduğum istediğim bir rektör e, seçilebilir ...hani okuluma rektör olabilir... ...fakat o rektörün daha sonra nasıl bir iktidar içerisinde olacağı... ...asıl nasıl bir iktidara sahip olacağı... E... Bu mesela benim için büyük bir sorun teşkil ediyor. Hepimiz için aslında büyük bir sorun teşkil ediyor. Kim Ben Sinan'da bunu gördük. Gördük yani, aynen öyle. Tam da bunu gördük. Yalçın Hoca öyle istenilmeyen falan bir hoca değildi, değildi. Gayet istenilerek kitlesel bir biçimde seçildi ama sonunda böyle açıklamalar yapabildi. Ya değişiyor yani. ya değiştiriliyor. Sıkıntı o. Ama işte makamından yerinden ona verilen iktidardan vesaire vesaire dolayı böyle sonuçlara da yol açıyor. Evet. Yani ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ya buna ekleyeceğimiz çok bir şey aslında yani söylediğiniz şeylerin hepsine katılıyorum şöyle katılıyorum yani bu e, Marmara'da da istediğimiz çok sevdiğimiz bir kişi rektör olabilir ama bu tabii ki bu rektörün işte hangi liseden mezunsa rektörlüğü oraya taşımayacağı anlamına gelmiyor mesela yani böyle bir durum söz konusu olabiliyor keza yani. güç dediğimiz olgu çok e, önemli ve insanların yapısını değiştirebilen bir olgu buradan hareketle gücün hizmet ettiği yerlere de uyumlu olacak düzeye gelebiliyor rektörler aynen öyle Evet, e, şimdi önümüzdeki programda ne yapalım? Dosya konumuz ne? Ondan biraz bahsedelim aslında. Önümüzdeki program için önerilerinizi bize gönderin. Biz de bir hafta boyunca bu hususta çalışalım. Hatta gönderin Kesinlikle. demişken şeye de girmek lazım. Ee, mesela aralarda biz şarkılar, müzikler... Unuttuk. Evet, neyse ki unutmadık ama programın sonunda da olsa hatırladık. Üniversitelerdeki müzik grupları bize e, çalmamız için, dinlememiz ise... için değerlendirmemiz için ulaşabilirler. İşte yine bu verdiğimiz Facebook, Twitter. Skype emesan adreslerinden, Skype ve MSN vermedik, Facebook'ta <gülüyor> balpoysu, Twitter'da balpoysukları ve ayrıca non-radyo adreslerinden de bizi ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, müzik adına söylemeyelim bunu alımız çok genişledik, üniversitelerden öğrenciler olarak bir program yapıyoruz dedik, birçok üniversiteye ulaşmaya çalışıyoruz, birçok üniversiteden duyulmayan, bilinmeyen ama bilinmesi çok önemli olan mevzuları e, aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, Farklı üniversitelerden arkadaşlarımızın da bize ulaşmasına ihtiyacımız var. Bu üniversitelerde neler oluyor, neler bitiyor, bununla ilgili bizlere mesaj atarlarsa, Facebook'tan veya Twitter'dan ulaşırlarsa... Ses bile kendi seslerini burada aktarabiliriz. Aynı Kesinlikle. Şekilde. Kesinlikle. <gülüyor> Yorum kaldım. O zaman ne yapıyoruz? Ee, diyoruz ki gelecek programda görüşüyoruz. Ve e, şunu da belirtmeden geçmiyoruz. Eğer uslu bir çocuk olmayı bırakırsanız belki bir gün bal porsuğunu bile görebilirsiniz. Herkese yine Cuma günü saat 19.20 orası Nor Radyo'da görüşmek dileğiyle o zaman. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Müzik <gülüyor> Revelación, revelación del amor. Esto madjona me levantó y he descubierto el opresor. O que me voy contigo. O En la guerrilla, O chau, ovela chau, ovela chau, chau chau, chau chau, chau chau, Gaziantep dördüncü organize sanayi bölgesinde bir galvaniz fabrikasında patlama nedeniyle beş ölümümüz var. Neyse, sekiz. Bana bak arkadaş dedin, dedin ne? Dedin sen bir vatandaşsın, dedi ha. Ne bileyim kanunun var dedi, çekil be! Arkasından baltasını bile, bile, bile, bile Ne bileyim kanunun var dedi, çekil be! Arkasından baltasını bile, bile, Bitte. Oh Gott. Jilly, klingt nach Händel. Richtig, aber was? Also, was ist das? Ah, ah. Jetzt die Finger weg. Üniversitelerden öğrencilerin hazırlayıp sunduğu program Balporsluğu her cuma 19-20 arası Norradyo'da.